11. lafz Celal yani Allah yahut La ilahe illallah zikridir. Nakşibendi büyükleri, lafz Celal'i 24 saat içerisinde 5000 yahut kelime-i tevhidi 1001 kere bir defa da söylemeyi emretmişlerdir. Bu en az derecesidir. Nakşibendiler bu temele Yâd-Kert ismini vermişlerdir. Yani zikre devam etmek demektir. Nitekim Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Ela unebbiukum ve azkaha 'inda malikikum ve erfa'iha fi derecatin kum ve min infaqi dhahab ve albarqi ve hayrin min an telqau aduwakum fetadribu ve yadribu a'naqakum qalu bala qala zikrullahi En hayrli, ve ulu rabbinizin nezdinde en temiz sevimli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 Cenab-ı Hakk'a yönelmektir. Böyle çalışırsa ehemmiyet verdiği işi, okuduğu dersi dahi zikir sayılır. Bu tür insanları Allah subhanehu ve Taala, رِجَالٌ <gülüyor> لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعُنْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Kalbinde zikir melekesi husul bulanlar öyle adamlardır ki bir ticaret yahut bir alışveriş hiçbir suretle onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. Mealindeki ayeti kerimede övmüştür.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 Hayru mesacidi nisai quru Kadınların mescitlerinin en hayırlısı kadınların evlerinin ortasıdır diye buyurdu.